''Olmaz olsun atamadım ben beni, ben beni, kendimi, canımı, özümü...'' Şerif Cırık 17 Kasım 1940'ta Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Berçenek köyünde yeni adıyla Tarlacık'ta dünyaya gelmiştir. 1955 yılında Mersin Assubay Okulu'nda öğrenime başladı. 1959 yılında kaydolduğu Kuleli Askeri Okulu'ndan 1961'de atıldı. 1962 yılında yayınlanan Acı Doktor Bak Bebeğe adlı plağa çıktı. Zor yıllar geçiriyordu. Bu yüzden 1972 yılında Ankara'ya taşınmak zorunda kaldı. Davut Sulari'den esinlediğim sese Aşık Veysel mülayimliğini kattım. Düşün felsefemi de Pir Sultan'dan aldım diyerek bize kendini anlatan sanatının kaynağını bu üç ozan oluşturmaktadır. Her ne kadar bu aşıklardan etkilense de kendine has tarz ve yorumunu ustalıkla ortaya koymayı başarmış, sanatın halk için yapılması gerektiğine inanmış ve buna dönük eserler vermiştir. Mevla gül diyerek iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı Dura dura bir sel oldum erenler Bilmem çağlasam mı çağlamasam mı Milletin sırtından doyan doyana Bunu gören yürek nasıl dayana Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana Bilmem söylesem mi söylemesem mi Adeta bir döneme ışık tutmuştur hayatında ve eserlerinde toplum ve insanı etkileyen konuları bulmak mümkündür. Sadece bir edebiyat adamı olmaktan ziyade, ürettikleriyle toplumun sıkıntılarını tarihe not düşen bir dert ortağıdır. Büyük şehirlere göç eden Anadolu insanının hayat mücadelesinde Aşık Mahsuni, bir yandan çekilen her sıkıntıyı onlarla birlikte yaşamış ve bir yandan da bu sıkıntılardan nasıl kurtulacağı noktasında topluma yön veren aydın sanatçı kimliğini korumuştur. Tüm insanlığı kucaklayan bir dile sahip olsa bile yerel kalıplara özen göstermiştir. Binin üzerinde esere imza atan bu insan sevdalısı aşığımız, 17 Mayıs 2002'de Almanya'nın Köym şehrindeki bir hastanede vefat etmiştir. Mezarı, şu an son ikametgahı olan Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nin yakınındaki Çilehane adı verilen bölgededir. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da, sermayem derdimdir, servetim ahım, karardıkça bahtım karalansa da, haydi dolaşalım yüce dağlarda, sen beni bıraktın ahile zarda, Ötmek istiyorum bir an bağlarda, ayağıma cennet kiralansa da. Bağladım canımı Zülf'ün teline, dost beni bıraktın elin diline. Güldün Mahsuni'nin berbat haline, Merva'nın elinde paralense de.